Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi. Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi hasretleri. Zakirin öldükten sonra konuşması. Yeryüzünün her bir köşesinde mürşidi kamil vardır. Hakk'a talip olanın sıdkının bereketiyle hakta ala onu mürşide iletir veya mürşidi ona gönderir. Bu kitabın müellifi şunu der. Mısır, Şam, Arabistan, İran veya Türk topraklarının değişik yerlerinde müritlerimiz bulunur. Belki zahiren suretimizi görmüş değiller. Ancak bize teveccüh ederek birçok işlerini halletmişlerdir. Vakıalarını, yaşadıklarını, hallerini yazarlar. Allah ondan razı olsun. Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin sırrı manası, her nerede olurlarsa olsunlar gelir ve kendilerine yetişir. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Talip, özellikle bu kitapla amel ederse, şüphesiz irşad olur. Hakiki mürşidi kamil, müridini ebediyen kimseye muhtaç bırakmaz. Zira bu mürşitler ölmez. Öldüklerini söylemek bilgisizliktendir. Evet, dünyadan ahirete göçer ama taliplerini arındırmaya devam ederler. Bunların tasarrufları hep görülür. Bu söylediklerimiz sana garip gelmesin. Bu mürşitler zikir ve sefa ehlidir. Ölüm zikir ehlinin sadece vücutlarına ilişir. Onlar için ölümde hayat vardır Zikir ehli demek gönlü dirilmiş demektir Zira zikir ehlinin gönülleri zikrullahla hayat bulur Kendileri de ebedi hayata kavuşurlar Bir beyt de şöyle denir Kime hayattan bir raiha erişirse Canının rengi ebedi bir ömür bulur Raihanın çıkıp geldiği hayat gönül hayatıdır gönlün dirilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zikir ehlinden olan bir sahabi vefat eder. Vefat eden sahabeyi yıkamak için ashabtan birçok kimse talip olur. Allah cümlesinden razı olsun. Hazreti Ömer, Hazreti Enes ve Hazreti Ebu Derda gibi birçok sahabi ben yıkayayım diye ortaya çıkar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hiçbirine müsaade etmez. Bunun ehli vardır. Ehli kısın, Varın, Selman-ı Farisi'yi çağırın. O şimdi dahi zikirle meşguldür buyurur. Allah ondan razı olsun. Selman-ı Farisi hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Selman, sen de ehli zikirsin, bu zakiri sen yıka, bu zâkir aynı zamanda tecrîd ehliydi, sen de öylesin.'' buyurur. Allah ondan razı olsun. Selmanı Farisi'nin dünyalı kadına sadece belindeki futası vardı, bu kadar her şeyden soyunmuş, vazgeçmişti. Allah ondan razı olsun. Hazreti Selman, merhumu ortaya getirip yıkamak için hazırlık yaparken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Selman, merhumu tenha bir yere götür. Onu yıkarken bir perdeyle gizle. Zira ölümlerinden sonra zikir ehlinin, Âdete uymayan muhalif halleri ortaya çıkar. Bunları yalnız sen bilmiş ol. Başkası bunları görmesin. Allah ondan razı olsun. Selman-ı Farisi, merhumun cesedini, tenha bir yere götürüp soyar. Edep yerlerini bir bezle örtüp onu yıkamaya başlar. Sıra edep yerlerine gelip, ellerini örtünün altına soktuğunda, ölen şahıs, Selman'ın ellerini tutup iter, edep yerlerinin yıkanmasını istemez. Selmanı Farisi, başını merhumun göğsüne koyup ağlamaya başlar. Merhumun göğsünden sesler duyar. Dikkatle dinleyince, merhumun hak teâlâ ile alışveriş halinde olduğunu anlar. Selmanı Farisi, daha da ağlayarak, vefat edenin kulağına eğilip, vefat eden diriler gibi hareket eder mi der. Vefat etmiş olan Zakir, gözlerini açıp şöyle cevap verir. Ey Selman! Allah'la olan ölüp gider mi? Ölüm, zikrullahla dirilmiş olanların bedenleri için vardır. Ben ölmedim. Şimdi yeni bir hayat buldum. İşini bitir ve uzaklaş. Allah ondan razı olsun. selman Farisi, durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirince şu cevabı alır. Müminler ölmez. Fani ve geçici olan dünya evinden baki ve ebedi olan ahiret yurduna göçerler. Ey Aziz, zikir ehli olmak isteyen nefsani arzularının ve isteklerinin tümünden vazgeçip nesi varsa bunları ardında bırakmalı. Öylece halvete girip oturmalı, zikrullahla meşgul olmalıdır. Nefsin arzularından birini terk edenin gönlüne hayattan bir nasip verilir. Nefsin arzularına uyup şehvet kapılarından birini geçen de nefsin esiri olur. Böylelikle nefsin ve şeytanların sıfatları üzerinde hakimiyet kurar. Bu kişi bid'at ve sapık yolların kolları arasında... Şaşkın ve başıboş dolaşıp zarara uğrayanlardan olur. Allah korusun. Bu sebeple zikrederken boş düşüncelerden uzak olmak, gönlü sadece Allah'a vermek lazımdır. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Sehil bin Abdullah Tüsteri şöyle der. Gönül gayet latiftir. Her şey kolaylıkla ona tesir eder. Hatta kötü ve çirkin düşünceler, nefsin şehvetleri hatırdan geçer geçmez, gönül bunların tesirinde kalır. Hak ala, Zuhruf Suresi 36 ve 37. ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da, onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Allah ona rahmet etsin. Şeh Necmeddin tevilatında bu ayet-i kerimeyi izah ederken şöyle der. Hak Teâlâ bu ayet-i kerimede şuna işaret ediyor. Rahmandan, Hak Teâlâ'dan uzaklaşıp dünyaya meyledene, Cenab-ı Hak tarafından şeytan musallat edilir. Buradaki uzaklaşma, gönlün Hak teala'dan uzaklaşmasıdır. Nefsin arzularına bağlanıp, Allah'ı unutmaktır. Ey Aziz! Şunu da bil ki, gönül bir sebeptir. Asla gevşememesi gerekiyor. Nefs çok uyanıktır. Hiçbir zaman uyumaz. Şehvet ve arzularına kavuşmak, Bunları tatmin etmek için hep fırsat kollar. Öyleyse nefse çok dikkat etmek gerekiyor. Gönül, Allah'tan gayri hayallerden korunmalıdır. Özellikle zikrullah, halvet ve teveccüh hallerinde bunlara dikkat şarttır.